Tarihte bilgeler ve peygamberler en büyük savaşın insanın kendi nefsiyle yaptığı savaş olduğunu söylerler. Büyük İskender'in kendi rızasıyla Hindistan'dan yanına gelen Bilge Kalanos'un şenlik öncesinde kendini yakmak istediğini ve ısrarla eylemden vazgeçmeyeceğini görünce şöyle dediği söylenir. O benden daha büyük rakiplerini yenmiştir. İskender tarihin en büyük savaşçısıdır. O bile ...bilge savaşçılığının kendininkinden daha büyük anlam taşıdığını bilmektedir. Hazreti Muhammed'in de ordular arası savaşı, cihat-ı küçük savaş olarak adlandırırken... ...insanın nefis savaşını, bir anlamda iç zihniyet savaşını, cihadı ekber, büyük savaş olarak adlandırması aynı anlama gelmektedir. Tutarlı ve gerçekten dönüştüren bir öz eleştiri, birey için en büyük savaş anlamına gelir... Öz eleştiri, insanın kendi zaaflarına, yetmezliklerine, yanlışlıklarına karşı yürüttüğü savaştır. Daha bilimsel bir ifadeyle, analitik zekanın, duygusal zekanın yanlış olan güdüsel izlerini aşma, onu analitik zekanın doğru belirlediği konuma tabi tutma savaşıdır. Zaten aklın gelişimi dediğimiz olay da budur. İnsanla hayvan arasındaki fark aslında analitik zekanın bilgelik tarzında gelişmesinden kaynaklanır. Kürt kimliğini şüphesiz genel insan topluluklarının kimliklerinde aşırı bir farklılık olarak tanımlayamayız. Çağların genel tanımlamaları her toplumsal grup kimliği için benzerdir. Özgünlük farkı ortaya koyarken gerisi büyük oranda benzerliği ifade eder. Kürt kimliğindeki özgünlük tarihsel ve toplumsal biçimlenişiyle belirlenir. Savunmaların büyük bir oranını bu özgünlüğün tanımına verdik. Aşırı bastırılmışlık tahakküm güçlerinin etkisi altında biçimlenme, özgürlük ve özgünlüğü büyük oranda sakatlamıştır. Marjinal olmaktan çok, sakat, patolojik, hastalıklı bir toplum tipine daha çok benzetilmiştir. Kişilik çözümlemeleriyle bu patolojik özellikleri belirlemeye çalıştık. Giderilmesi için çok büyük eğitici ve pratik tedbirler geliştirdik. Bu anlamda PKK sanıldığının aksine, aslında çağdaş insana doğru bir normalizasyonu Kürdün, Çağdaş insan haline gelmesi ifade eder. Ne kadar başarılı olup olmadığı tartışılabilir ama toplumsal anlamlarından birinin bu içerikte olduğu inkar edilemez. Eğer PKK somutunda dönüşüm çok sancılı oluyorsa bunun temel etkeni dayanmak istediği toplumsal zemindir. Eğer örgütsel yapılanma demokratik özellikler taşıyorsa toplumsal zeminden birçok etkinin örgüt içine sızarak... ...yeni oluşan bir bireyi etkileyeceği ve kendisinin bir uzantısı durumuna çekeceği beklenebilir. Bu durumda ya toplumsal özelliklerde hiç etkisi olmaz, duyarsız kalınır... ...o zaman örgütün toplumdan tecriti kaçınılmaz olur... ...ya da örgütsel yapı olduğu gibi toplumsal uzantıların bir yansıması benzeri olur. O zaman da örgüt hastalıklı olur veya değiştirilmek istenen toplumdan bir farkı kalmaz... Dengeli ve arzulanan konum ise toplumsal zeminden gelen etkileri örgütün devrimci değiştirici etkileriyle sentezleyip daha zengin bir üst oluşuma sıçramaktır. Devrimci örgütle değiştirmek istediği toplum arasındaki diyalektik gelişme bu çerçevede gerçekleşir. Eleştiri düşüncesi gelişmenin diyalektik işleviyle ilgilidir. Diyalektik işleyiş tarzı uygun olmayanı açığa çıkarıp gidermeyi amaçlar. Gelişmenin mecrasında olmasını, doğasına uygun akışını esas alır. Öz eleştiri düşüncesi ise gelişmenin öznesi, aktif sağlayanı durumunda olanın, olması istenen, sağlanması gerekenle uyuşmayan, amaca taşımayan durumlara, olaylara, süreçlere yönelik düşünceyi ifade eder. Yani dialektiksel gelişmeye denk düşmeyen, başarısız düşünce, tasarı, tavır ve hareketlere son verip doğru olan düşünce ve pratiğe bağlanmayı ifade eder. PKK'nın çağdaş normalizasyonu sağladığını, bunu tam başardığını söylemek zordur. Bilakis yapılan değerlendirmelerde de görülmektedir ki, önemli yanlışlıklar, eksiklikler göstermekle kalmamış, içte ve dışta ağır ihanetlere de konu olmuştur. Dolayısıyla kapsamlı eleştiri-öz eleştiri düşüncesini sürekli kullanmak durumundadır. Eğer eleştiri-öz eleştiri yapıp pratikte beklenen ortaya çıkmamışsa, demek ki bilgelerin, ...nefs savaşı dediği savaş gerçekten yapılmamıştır. Yine bilgelerin dediği gibi... ...zevahiri görünüşü kurtarma adına... ...ya bilerek ya bilmeyerek... ...kendini ve çevresini kandırma yoluna gidilmiştir. Bu ise ilgili özneyi daha zor duruma sokar. Suçlu konumuna, ikiyüzlü yalancının konumuna düşürür. O zaman sadece eleştiri öz eleştiriye değil... ...daha ağır yaptırımlara başvurmak gerekir. Bu yaptırımlar, itiraflar, teşhir ve tecritler... ...cezaevine konmalar... ...değişik pratik işlere koşturmalar dahil... ...birçok biçimi içerebilir. Amaca ulaşıncaya kadar... ...düzeltici yaklaşımlar devam eder. Örgüt bunu yapmazsa... ...özüne ters düşmüş olur. Amaç ve pratiğe saygısızlık etmiş olur. Çok daha ileri giderse... ...ihanete düşmüş sayılır. İhanet konumu ise... ...bir kişinin mensup olduğu toplum... ...veya örgüt karşısında... ...en kötü ve tehlikeli durumdur. İhanette ısrar... Kaçışla sonuçlanmamışsa açık savaş anlamına gelir ki ya fiziki ya da fikri olarak ölme ve öldürme anlamına gelir. Eleştiri öz eleştiri gerçeğini böylece tanımlayıp pekekeye uyguladığımızda tarihi önemi olan bazı sonuçlara ulaşmak mümkündür. Peşinen şunu da eklemeliyiz ki tutarlı bir eleştiri öz eleştiriye cesaret eden kişi veya örgütler zayıf konumda olmayı değil güçlü konumda bulunmayı ifade eder. Ancak zayıf, özgüveni olmayan örgüt ve kişiler eleştiri öz eleştiriden kaçar. Bunlar için eleştiri yıkım demektir. Öz eleştiri ise bitiştir. Tersine özgüveni olanlar için eleştiri öz eleştiri amaç doğrultusunda daha başarılı olmak demektir. Başarıdan alıkoyanı aşıp kesin ve güçlendirilmiş adımlarla amaca ulaşmak demektir. PKK adına yapacağım eleştiri öz eleştiri de çoğu kez değindiğim, Değinilen ikincil konulara fazla ve gerekmedikçe değinmeyeceğim. En temel konulara açıklık getirmeyi daha belirleyici gördüğümden birkaç konuya ağırlık vereceğim. 1. Evela parti kavramından başlamak gerekir. Çağdaş partiler daha çok 19. ve 20. yüzyılda gelişen kapitalist toplumdan kaynaklanır. Onun sınıfsal sosyal kategorilerine dayanırlar başta temel sınıflar olarak Burjuva işçi ikilemini esas alırlar. Yığınla da ara sınıf olarak küçük Burjuva partiden bahsedilir. Bu partilerin hepsi için devlete erişmek temel hedeftir. İster devrimci yöntemlerle, ister seçim yöntemiyle olsun, her partide devlet konumlarına, başta parlamento ve hükümet olmak üzere, ulaşmak, yer edinmek başarı anlamına gelmektedir. Bu devlet ister kurulu bir devlet olsun ister kurulmak istenen bir devlet olsun, hepsi için geçerlidir. Devletleşmek, yücelmek, nimetlere konmak, gelişimin motoru başına geçmekle özdeş sayılmaktadır. Ayrıca bu tanım, ayrım yapmaksızın tüm sınıflar için geçerlidir. PKK'nin de kuruluş amacında devletleşmek eğilimi olduğu söylenebilir. Çok açık olmasa da tüm umudunu ya mevcut devlete erişerek ya da kendilerine göre yenisini oluşturarak amaçlarını devlet yoluyla gerçekleştirmek temel bir varsayımdır. Tüm faaliyetler, ideolojik, politik, askeri, örgütsel, propagandasal boyutların hepsi son tahlilde devlet amaçlıdır ve ona erişmeyi hedeflemektedir. Her ne kadar teorik olarak sınıfsız, sömürüsüz bir komünist toplum amacından bahsedilse de bu amaca ulaşmada bile uzun süre proletarya diktatörlüğü denen devlet olmadan ulaşılamayacağı peşin bir varsayım olarak kabul edilmektedir. O halde devlet amacı tüm yüzyıl partilerini olduğu kadar, PKK'yı da bağlayan ana unsurların başına gelmektedir. Tüm partilerin olduğu kadar, PKK'nin de devlet ilgisi, devlete ulaşma, devleti temsil etme iradesi taşıdığı inkarı zor bir husustur. Bu amaç için ne kadar bilinçli, ustalıklı mücadele ettiği tartışılabilir. Ulaşıp ulaşmayacağı değerlendirilebilir. Yine Burjuva Proleter Devlet ikileminde, hangisine daha yakın olduğu da değerlendirilebilir. Ama PKK'nin devlet odaklı olmaya hiç niyeti yoktu demek gerçekçi olmaz. Ayrıca devletleşmeden kastettiğinin Kürt veya başka bir ulus, ülke etiketli olması da işin özünü değiştirmemektedir. Önemli olan devlet odaklı olmayı esas alıp almadığıdır. Alması en güçlü olasılık olduğuna göre tüm pratiğine ve alt amaçlarına damgasını vuranın devletleşme tarzı kişilik, örgüt, çalışma tarzı olması da doğaldır. Teorinin temel ilgi odağı siyaset ve devlet olacağı gibi, strateji ve taktik yaklaşımın esas konusu da devleti ele geçirmenin, ona ulaşmanın uzun veya kısa vadeli sınıf mevzilenmesi, dost-müttefik seçmesi, örgüt ve eylem biçimini belirlemesi olacaktır. Günlük tüm çalışmalar bu teorik, stratejik ve taktik esaslara bağlı olarak gerçekleştirilecektir. Tüm 19. ve 20. yüzyılın parti cephe çalışmalarının bu doğrultuda gerçekleştirilmesi de bu varsayımımızı doğrulamaktadır. Sorulacak temel soru partileşmenin bu tarzıyla amaçlarına ulaşıp ulaşmadığıdır. Her sınıf ve ulus adına kurulan partilerin devletleşmesi sağlandığına ve yeterince iktidar zamanları da olduğuna göre amaçlarına ulaştıkları söylenemez. Bu gerçeği tespit etmek için fazla kanıt göstermek gerekmez. 19. ve 20. yüzyılın savaşların, eşitsizliklerin, zulmün, yıkımın en çok gerçekleştiği yüzyıllar olduğu açıktır. İnsanoğlunun ensesine atom bombası da yatılmıştır. Baskı ve katliamların, asimilasyonların her türü denenmiştir. Sonuç, 2000'lerin başında daha eşitsiz, savaşlı, özgürlük yoksunu, Fakir zengin uçurumlu, çevre kirlilikli, toplumsal cinsiyetçi bir uygarlığın sürüp gitmesidir. Büyük amaçlarla kurulan proletarya partileri de bu sonuçtan en az burjuva partileri denenler kadar sorumludur. Reel sosyalizmin deneyimlerinin, klasik burjuva deneyimlerinin daha gerisinde sonuçlar doğurduğu bilinmektedir. Bundan da önder parti olarak komünist partilerin sorumlu olması tabidir. O halde devlet odaklı bir irade olarak partileşmenin kendisi sosyalizm olarak nitelleyebileceğimiz eşitlik ve özgürlük idealine terstir. Onun da çelişki halindedir. Devlet olmayı amaçlayan partilerin eşitlik ve özgürlük idealine ulaşması beklenemez. Aksine onun da arayı daha da açması yaşanan pratiklerin kanıtladığı bir husustur. Bu çelişkiyi çözmenin aracı devlet odaklı bir irade taşımaktan vazgeçmektir. Yani devlet eşittir özgürlüksüzlük, devlet eşittir eşitsizlik tanımında buluşarak devlet odaklı parti olmayı ilkesel olarak aşmaktır. Devlet adına parti olmak veya devlet sahibi olmak için parti kurmak bir temel yanlışlık olarak görülüp samimi bir öz eleştiri ile bu tür partileşmekten vazgeçmek en doğru tutum olmaktadır. Hem devletleşme hem özgürlük ve eşitlik ideali birlikte taşınamaz. Biri diğerini aşmayı gerektirir. Dikkat edelim. Yıkmaktan, altüst etmekten bahsetmiyorum. Aşmak kavramı Engels'in daha 19. yüzyıl sonlarında dikkat çektiği devletin sönmesi kavramıyla bağlantılıdır.